<gülüyor> Elhamdülillahi Rabbil Alemin ala şey de... <gülüyor> <gülüyor> <elhamdülüyor> vel Ve ala alihi ve sahbihi ecma'in Amma ba'du Kardeşlerim cumartesi günkü derslerimizde Fatiha suresi tefsiri yapıyoruz. Fatiha suresi tefsiri yapıyoruz. Şeyh Abdurrahman bin Nasır Es-Sa'di Rahmetullahi Aleyhin tefsiri üzerinden e, Fatiha Suresinin sonuna geldik. Sa'di Rahmetullahi Aleyhin tefsirinden okumadığımız bir paragraf, e, iki, paragraf iki paragraf kalmıştı. Bu iki paragrafı okuyacağız sonra bir tekrar yapacağız. Fatiha suresinden Fatiha suresi tefsirinden neler öğrendik? Bu tekrar da derse en baştan beri gelmemiş olan kardeşlerimiz sanki derse en baştan beri inşallah gelmiş olacaklar. Bu esnada Fatiha suresinden istifade edilen fervaidi faideleri kaydederseniz, yazarsanız faydalı olur inşallah. Daha sonra tekrar tekrar müracaat edersiniz. Fatiha suresi tekrar tekrar okuduğumuz her namazda okunması üzerimize vacip kılınmış bir suredir. Bu surenin tefsirini defaatle öğrenmek, öğretmek tekrar tekrar bu sure üzerinde ders yapmak ilim talebesi için zaruri olan hususlardan birisi. Ta ki Fatiha suresindeki sırlara vakıf olalım. Fatiha suresinin anlamlarına vakıf olalım. Fatiha suresiyle hidayet bulalım. Yolumuzu doğrultalım. Ve namazımızda Fatiha suresinin anlamlarını tefekkür ederek tezekkür ederek okuyabilelim ki namazımız huşulu, hakiki bir namaz olabilsin. Evet. Kaldığımız yerden okuyalım. Hidayet ile bizi dost doğru yola. Bu ise... Şimdi müellif rahmetullahi aleyh ayetlerin hepsini tefsir ettikten sonra Fatiha suresi ile ilgili genel bir değerlendirme yapıyordu. Dedi ki bu sure tevhidin üç türünü birden içerir. Yani uluhiyet tevhidini, bububiyet tevhidini, esma ve sıfat tevhidini içerir. Onlara delalet eder dedi. Ve bu üç tür tevhidle ilgili hangi ayetin hangi tevhide delalet ettiğini söyledi. Ayrıca biz buna ilaveten geçen dersimizde ayetlerdeki ibadetin rükunlarına delaleti, şey yapmıştık, konuşmuştuk. Şimdi yine o genel değerlendirme çerçevesinde müellif rahmetullahi aleyh hidayet ile bizi dost doğru yola buyruğunun delaletini açıklıyor bize. Evet. <gülüyor> hidayet bizi dost yola buyruğu ise nübüvvetin kabulünü ihtiva etmektedir. Çünkü risalet olmaksızın bunun gerçekleşmesine imkan yoktur. Yapılan amellerin karşılığının verileceği ise yüce Allah'ın din gününün maliki buyruğunda ifade edilmektedir. Amellere karşılık ise adaletle verilir. Çünkü din kelimesi adil bir şekilde karşılık vermek anlamındadır. Evet. Hidayet eyle bizi doğru yola, dost doğru yola, ihtina sırat al mustaqim. Müellif rahmetullahi alahe diyor ki, ihtina sırat al buyruğunda nübuvvetin peygamberlik müessesesinin risalet müessesesinin kabulü, tasdiki risalet ve nübuvvet müessesesine iman etme gerçeği var. Sonra bunun gerekçesini açıklıyor. Nereden çıkıyor yani? İhdina sırat-ı buyruğunda nübuvvete nasıl bir delalet var? Çünkü diyor sırat-ı müstakime ermek Nebuvvet olmaksızın imkansızdır. İşte kardeşlerim, bu Ehli Sünnet ve'l Cemaat'ın bidat ve dalalet fırkalarından ayrıldığı noktalardan bir noktadır. Şeyh'in buradaki sözü gerçekten çok azayım bir söz. Ehli Sünnet ve'l Cemaat apaçık ayetler, apaçık hüccetler ve burhanlar gereği itikad eder ki İnsanlar dini hususlarda sırat-ı müstakime ermek, ulaşmak için ya da başka bir deyişle insanlar Allah Azze ve Celle'yi marifet hususunda hakka ermek için Allah Azze ve Celle'nin dinini bilme hususunda hakka ermek için Risalete, rasullerin gönderilmesine muhtaçtır. Yani hak rasullerin gönderilmesiyle bilinir. Başka bir deyişle vahiy ile bilinir. Sırat-ı mustakim vahiy ile sezilir, vahiy ile bilinir. Sırat-ı mustakim peygamberlerin gönderilmesiyle, rasullerin gelmesiyle seçilir, bilinir, gösterilir, öğrenilir. Nasıl ayrılıyor diğer fırkalardan. Diğer fırkalar sırat-ı mustakimi bulma hususunda ya da Allah azze ve celle'yi tanıma hususunda ya da Allah'ın dinini tespit hususunda akla risaletten daha öncelikli bir yer verirler. Hatta bu kelamcılar safık fırka sahipleri insana ilk olarak farz kılınan husus nedir diye tartışmış ve bunun üzerinde fikir üretmiş. İnsana ilk farz kılınan hususun Resullere tabi olmak ya da kelime-i şehadet getirmek, İslam'a girmek, resullerin davetine boyun eğmek gibi şeylerden önce nazar etmek, düşünmek olduğunu söylemişlerdir. Onlara göre hakkı bilmek, hakka ermek, sırat-ı müstakimin tesbiti, sırat-ı müstakimin ne olduğu, Allah azze ve celle hakkında sırat-ı müstakimle Allah'ın dini hakkında sırat-ı bu hususların tümünde aklın Resullerin davetine önceliği vardır. Biz ise diyoruz ki hidayet, sırat-ı hidayet sadece nübuvvet ve risalet ile mümkündür. Eğer Resuller gelmeseydi insanlar Yüce Allah'ı ve Yüce Allah'ın dinini bilme hususunda hakka eremezler, gerçeği göremezler, Doğru ile yanlışı birbirinden ayırt edemezler. Dalalet girdaplarında boğulur giderlerdi. Hatta Resul gelmemiş olanlar ne oluyorlar? Mesul olmuyorlar. Mesul olmuyorlar. Yüce Allah Azze ve Celle Resulün risaletini ulaşmadığı kimseleri mazur olarak değerlendiriyor. Bu da bir delildir. Kişi akıl sahibi de olsa Resulün getirdiği hüccetler o kimseye ulaşmamışsa o kimse azaba ne dünyevi ne uhrevi çaktırılmaz. Öyleyse Resulün Risalet hüccetleri hakkı bulmak için akıldan önceliklidir. Akıl bizim ehli i sünnet ve cemaat itikadımızca akılın konumu nedir? Bir binektir. Seni hakka götüren, hakka ulaştıran bir binektir. Ama kişiyi hakka götüren, hakkı ulaştıran pek çok binekler olabilir. O bineklerin en vazgeçilmezi, en şereflisi, en üstüne akıldır. Akıl olmadıkça kişinin üzerinde teklif de yok. Yani herhangi bir sorumluluğu yok. Ama onu binek olma haysiyetinin üstüne çıkartmayacağız. Yani akıl, Yüce Allah'ı bilme ve Yüce Allah azza ve Celle'nin kullardan ne istediğini bilme hususunda dayanak olamaz. Kaynak olamaz. Şeriat ve din hususunda dayanak ve kaynak olamaz. Şeriat din hususunda hakkı açıklayan, sırat-ı müstakimi ortaya koyan nedir? Resullerdir, Resullere inen vahiylerdir. Onun için müellif rahmetullahi aleyh çok latif, çok ince bir manaya burada işarette bulunuyor. Pek çok kimsenin göremeyeceği, fark edemeyeceği bir manaya işarette bulunuyor. İhtina sırat al-mustaqimde nübuvvetin ve risaletin kabulü vardır. En başta dedi ki müellif bu Fatiha suresi dinin bütün usullerini içerir. Genel hatlarıyla. Usul ne demek? Usul, asıl kelimesinin çoğunu. Dinin bütün temel asıllarını, temel esaslarını içerir. Nübüvvetin kabulü de imanın rükünlerinden bir rükün, dinin temel asıllarından bir asıldır. Öyle değil mi? Kişinin <gülüyor> mümin olabilmesi için iman etmesi gerekli olan altı temel esasdan birisi nedir? Peygamberleri iman. Öyle değil mi? Hah. Demek ki Fatiha suresi o rükme de, dinin o temel esasına da işaretle bulunuyor. Uluhiyyete işaret var, tevhide işaret var, rububiyyete işaret var, isim sıfat tevhidine işaret var, nübuvvete de işaret var. Evet. Sonra ne diyor? Sadece bu işaret Fatiha suresinde başka neyi işaret var? Maliki yevmid din buyurdunda da Maliki yevmid din buyurdunda da bu buyruğu Türkçe olarak nasıl karşıladık? Karşılık gününün maliki. Karşılık din kelimesi burada karşılık anlamına geliyor. Karşılık gününün maliki. Bu buyrukta da Maliki din buyruğunda da kardeşlerim neye işaret var? Din'in temel esaslarından ahirete imana işaret ve delalet var. Ahirete imana işaret ve delalet var. Böylece Fatiha suresinin dinin temel esaslarından bir esası daha ihtiva ettiğini gördük. O da nedir? Ahirete iman, amellerin karşılığını göreceğimize iman, her yapıp ettiğimizi bulacağımıza iman, iyilik türünde ve kötülük türünde insanın bütün yaptıklarının bir gün karşılığını mutlaka göreceğine iman. Bunların hepsi Ahirete imanın çerçevesi içerisinde öyleyse Fatiha suresinde ahirete imana da bir delalet, bir işaret var. Hangi buyruğunda? Maliki yevmiddin buyruğunda. Burada müellif rahmetullahi aleyh din kelimesinin anlamına da işaret ediyor. Adalet ile karşılıkta bulunmak demektir. Din kelimesinin manası budur. Adalet ile Karşılıkta bulunmak. Onun için biz Malik-i buyruğunu karşılarken ne ile karşıladık? Karşılık gününün sahibi. Karşılık gününün sahibi. Sonra onun tefsirini nereye havale ediyoruz zaten? Kur'an'ın diğer ayetlerini. Kişi bunu okuduğu zaman, bu buyruğu olduk, okuduğu zaman ne diyecek? Karşılık günü de ne ola ki? Heh, o zaman Allah'ın kitabı sana tefsir eder. Karşılık günü öyle bir gündür ki işte İza'zure suresinde tefsir ettiği gibi Kur'an'ın diğer ayetlerinde tefsir ettiği gibi şöyle şöyle karşılıklar verilir. Şunun karşılığı o gün budur, bunun karşılığı odur. Salih amel işleyenlere şu karşılık, kötü amel işleyenlere bu karşılık. Hasıl kelam diğer surelerde bu ayetin tefsirini buluruz. Evet. Devam edelim. Ayrıca sure hem Kaderiyye ve Cebriye'nin görüşlerine muhalif olarak kaderi tespit etmekte, hem de kulun gerçek fail olduğunu ortaya koymaktadır. Evet burası maalesef yanlış tercüme edilmiş. Çünkü demin baktığımda fark ettim, Arapçasına baktım. Tercümenin şöyle olması icap ediyor. Nüshanızı düzeltebilirsiniz. Ayrıca sure, Kaderiyye ve Cebriye'nin görüşlerine muhalif olarak, Oradaki hem kelimesini atacağız. Ayrıca sure, Kaderiye ve Cebriye'nin görüşlerine muhalif olarak hem koyacağız oraya. Hem kaderi tespit etmekte, hem de kulun gerçek fail olduğunu ortaya koymaktadır. Orada bir hem kelimesinin yerinin değişmesiyle büyük bir anlam farkı doğdu. Çünkü deminki tercümede ayrıca sure, hem Kaderiye ve Cebriye'nin görüşlerine muhalif evet. olarak kaderi tespit etmekte bu sadece Kaderiye'ye verdiği oluyor. Evet. Cep Bravo. Verdiyesin. Evet. Kaderiye ve Cebriye'nin görüşlerine muhalif olarak kaderi tespit etmekte yanlıştır. Niçin? Çünkü kaderin ispatı Cebriye'ye muhalif değildir. Kaderin ispatı Cebriye'ye muhalif değil. Müellif'in burada kurduğu cümle ne? Müellif diyor ki ayrıca sure Kaderiye ve Cebriye'nin görüşlerine muhalif olarak hem kaderi ispat etmekte hem de kulun gerçek fail olduğunu ortaya koymaktadır. Ama müellif rahmetullahi hali sanki okuyucunun zihnini zorlamasını istiyor ve hangi ayetten bu latif manayı yani bu surede Kaderiyye ve Cebriye'ye cevap nerede? Onu sanki okuyucuya havale ediyor. Burada bize herhangi bir işarette bulunmamış müellif. Ey şeyh, sen bunu nereden çıkarttın? Fatiha suresinde biz anlayamadık. Kaderiyye'ye ve Cebriye'ye reddiye nerede? Önce isterseniz Kaderiyye mezhebi nedir? Cebriye mezhebi nedir? Onları açıklayalım. Kaderiyye mezhebi nedir? Kaderi ye kaderi inkar edenler. Kaderi ya kaderi inkar edenler. Acaba? Kaderi ye kaderi inkar edenler mi? Yoksa kabul edenler mi? İnkar edenler. Yani isminden size ters bir şey gelmesin. Kaderi ya kaderi kabul edenler. Kaderciler. Kadercilik yapanlar. Ya o başımıza ne geldiyse kaderden geldi... Her şey Allah yapıyor, her şey Allah'tan oluyor diyenler değil ha. Buna dikkat edin. Kaderiye, kaderi inkar eden fırkanın adıdır. Anlaşıldı mı? Bunu iyice belleyin, iyice zihninize tokun. Kaderiyye neymiş? Kaderi inkar eden fırkanın adı. Hangi fırkanın ikinci ismidir Kaderiye? Muteziliye. ikinci ismidir. Kaderiye hangi fırkanın ikinci ismiymiş? Mu'tezile'nin ikinci ismi. Mu'tezile eşittir kaderiye, kaderiye eşittir mu'tezile. Hatta mu'tezileye pek çok defa ilim ehli kaderiye'dirler. Mu'tezile de anıldığı zaman bilin ki onlar kaderidirler. Peki kaderiye'nin anlamı neymiş? Kaderi kabul edenler değil, inkar edenler. Kaderi inkar. <gülüyor> Peki bu Kaderi nasıl inkar ediyorlardı? Allah azze ve celle'nin geleceği bilemeyeceğini, Allah azze ve celle'nin eee olaylara müdahil olmadığını, kulun kendi fiilini kendisini yarattığını söylüyorlardı. Bu sonuncu. Kaderiye kaderi nasıl inkar ediyordu? Hususen gulat olanları yüce Allah'ın geleceğe dair ilmini de inkar ediyorlardı. Ama hususen kaderiye denildiğinde ilk olarak bilinen, göze çarpan Sıfatları nedir? Kaderin dört mertebesinden hangisini inkar edenler? Yaratma ve meşiyet. Meşiyet ve yaratma. Bu iki mertebeyi yahut yaratma mertebesini inkar edenler. Meşiyet ve yaratma. Kader dört mertebedir. İlim, kitabet, meşiyet ve halk. Yaratma. Biz bunları başka derslerimizde uzun uzun işledik. Ha. Kadeliye mezhebinin birebir göze çarpan özelliği nedir? Allahu Teala kulun fiillerini yüce Allah'ın yarattığını inkar etmeleridir. Her şeyin alemde Allah'ın meşiyetiyle olduğunu, kötülüklerin ve iyiliklerin, hayırların ve şerlerin ehli sünnet nedir? Hayır ve şer, kötülük iyilik, her şey Allah'ın meşiyeti yani dilemesi ve Allah'ın yaratması ile olur. İşte bu ehli hak, ehli tevhid, ehli sünnet ve cemaatın görüşüdür. Mutezile yani kaderiye nedir? Hayır. Kulun fiilleri bizzat kendi dilemesi ve kendi yaratması ile oluşur. Allah'ın buna herhangi bir müdahalesi, söz konusu değildir. Kul kendi fiilini kendi yaratır. Kendi diler tamamen özgür, hiçbir müdahale olmadan dilemesiyle diler ve kendisi yaratır. İşte bu kaderiyenin görüşüdür. Ha bunların hulat olanları, iyice ileri gidenleri, mutezilenin tümü aynı değil, iyice ileri gidenleri Yüce Allah'ın geleceğe dair bilgisini de reddetmişlerdir. İlmini de inkar etmişlerdir, Hulat olanlar. Cebriye. Peki Cebriye'nin görüşüne özet olarak neyi bileceğiz? Kaderiye kaderi inkar edilir. Yani kader yok, yazgı yok, böyle bir şey yok. Allah yaratmamıştır. Yüce Allah Azze ve Celle dilememiştir. Bunu inkar edilir. Ehli sünnet ne diyor? Bil -akir. Kader haktır, gerçektir. Özet olarak en azından bunu her arkadaşımız bilsin. Peki Cebriye'nin inanışına tam zıttı. Onlar ise neyi inkar ettiler? Neyi inkar ederek cebriyi oldular? Kulun fiillerini. Heh, orada işaret var. Kulun fiillerini değil. Kulun fail oluşun. Yani fiiller ortada zaten. Fiili niye inkar etsin? Ama o fiillerin faili kim? O fiillerin faili kim? Bunlar ne dediler? Allah. Ben yapmıyorum. Allah yapıyor. Ben içmiyorum. Allah İçirtiyor. Ben yürümüyorum, Allah yürütüyor. Bizim konumumuz ne? Şu cevabı veriyor. <gülüyor> Biz tıpkı rüzgarın önünde şiddetli rüzgarın önünde bir yaprak gibiyiz. Rüzgar bizi nereye sürüklerse o. Yani hiçbir fiilimiz bize ait değil. Her şeyi Allah yapıyor. İşte bu Cebriye'nin akidesidir. Cebriyye mezzebi. Biz yapmıyoruz, Allah yapıyor. Bizim fiilimiz yoktur. Ben yaptım dersen bu şirk olur. Çünkü her şeyi Allah yapıyor. Ve bunlar Kur'an-ı Kerim'den, tıpkı Kaderi'ye Kur'an-ı Kerim'den kendilerine delil getirdiği gibi, bunlar da Kur'an-ı Kerim'den kendilerine delil getirmişler. İşte sen atmadığın zaman, sen attığın zaman Allah attı, sen atmadın. Bunun gibi Kaderi'ye de delil getirmiştir. Çünkü eşariler Kader meselesinde cebriye mezhebine yakındırlar. Eş'ari mezhebi, kader meselesinde cebriye mezhebine yakındır. Maturidiler, mutezileye yakındır. Eş'ariler de cebriye mezhebine yakındır. Ehli sünnet vel cemaat ise bu iki fırkanın arasında, yani kaderiye ve cebriye'nin arasındadır. Kaderiye ve cebriye'nin arasında. Müellif buna işaretle ne dedi? Hem <gülüyor> ne yaparlar? Kaderi, kadere iman eder, kaderi kabul ederler ehl-i sünnet vel cemaat. Kadere iman etmekle birlikte ayrıca ne de yaparlar? Kulun da fail oluşunu kabul ederler. Yani fiilleri kula nispet ederler. Selefi salihin aleyhi mecmain sahabe döneminden bu tarafa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de içinde olmak üzere biz geldik, biz yaptık, biz yedik, biz içtik, biz pişirdik. Şu güzel konuştu, şu güzel yürüdü, şu kuvvetli, şu zayıf demişlerdir. Fiilleri kendilerine nispet etmişlerdir. Bunlardan öte Allahu Teala'nın kitabında fiiller kullara, yaratılmışlara nispet edilmiştir. Kur'an-ı Kerim'de pek çok fiili yaratılmışlara nispet edildiğini görebiliriz. Allahu Teala azze ve celle pek çok fiili kullarına nisbet eder. Şu kulumuz gitti, şu kulumuz geldi, şu şunu yaptı, bu bunu yaptı gibi. Hatta Yüce Allah Azze ve Celle pek çok ayette ne buyuruyor? Başınıza gelen musibetler ellerinizle kazandıklarınız yüzündendir. İşledikleriniz yüzündendir. Yaptıklarınız yüzündendir. Böyle buyuruyor. Allahu Teala Azze ve Celle fiil sahibi olmalarını emrediyor Kur'an-ı Kerim'de kullarına. Mesela kafirleri öldürün diyor. Siz kılıcı sallayın, öldüren benim demiyor. Bak fiili kula nispet ediyor. Öldürün diyor. Öyle değil mi? Bunun gibi Kur'an-ı Kerim'in başından sonuna kadar baktığımızda sayamayacağımız kadar çok ayette fiillerin kullara, yaratılmışlara nispet ettiğini görürüz. Bu ayetlerin tümü hangi fırkaya reddiye? Cebriye. Yine Kur'an-ı Kerim'de kaderi ispat eden ayetler de görüyoruz. Mesela Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor Allah dilemeseydi onları öldüremezlerdi. Bak kaderi ispat ediyor. Yine Yüce Allah buyuruyor Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Kaderi ispat ediyor. Yüce Allah Azze ve Celle buyuruyor sizi de yapıp ettiklerinizi de Allah yaratıyor. Bak kaderi ispat ediyor. Kulun fiillerinin yaratıcısı da Allah'tır. Ehl-i sünnet ve cemaat bu ikisi arasında bir yol izler. Kaderin Allah'ın sırlarından bir sır olduğuna itikad eder. Kader hususunda dalmamaya itina eder. Bu hususta ilim öğrenir, öğretir, alimlerin kitaplarına müracaat eder. Ayetlerden, hadislerden öğrenir. Ama bu hususu değiştirmez. Bu hususta ilim öğrenmek kadere dalmak değildir. İlim öğrenmek haktır kader dört mertebedir. Birinci mertebe delilleri, ikinci mertebe delilleri bunda bir mahsur yok. Bu ilmi öğrendin mi kadere dalan olmazsın. Ne zaman kadere dalanlar olursun? Kader meselesini kurcaladığın, fitne aradığın, aklına yatmayan hususlarda karıştırmaya çalıştığın zaman, kader meselesine daldığın zaman e nasıl oluyor? O öyle oluyorsa bu böyle oluyor gibi müteşabihlerin peşine düştüğün zaman işte o zaman kadere dalanlardan olur. Bize emredilen husus ne? Bu hususta ilmimizi artırmaya çalışmak, teslimiyetçi olmak, iman etmek, itikad etmek, anlayamadığımız hususları Rabbimiz Azze ve Celle'ye havale etmek. Bize düşen şey budur. Peki, Müellif Rahmetullahi Aleyh diyor ki bu surede bu iki fırkaya reddiye var. Hangi ayetlerinde? İhtina. Ne var ihtinada? İhtinada Allah subhanahu ve teala'nın elinde olduğu yani... Kaderi ispat var. Kaderi yani kime reddiye var? Kaderiye kaderi reddiye var. Kaderiye reddiye var. Kad kaderi diye var. Evet. Kaderiye ne diyor? Hidayeti, kişi kendisi seçer, kendisi yaratır. Sapıklığı kişi kendisi seçer, kendisi yaratır. Allah hidayet vermez, Allah saptırmaz. Ne diyorlar? Eğer Allah işte bayındır kaderiye şimdi ile onlar ölmüşler. Hesapları Allah'a kalmış. Bizim derdimiz yani şimdi Kadı Abdülcebbar'ı burada konuşup dursak ne kârı var? Kadı Abdülcebbar öldü gitti. Şimdiki Kadı Abdülcebbar Kadı Abdülaziz bayındır işte. Bu da kaderi inkar ediyor. Bu da ne diyor? Diyor ki Yüce Allah Azze ve Celle saptırmaz. Yüce Allah Azze ve Celle hidayet erdirmez. E biz Kur'an-ı Kerim'de sayısız ayet biliyoruz. Kutbemizde söylüyoruz. Allah'ın saptırdığını kimse hidayet eder, kimse yok diyor. O ayetleri o anlamda değil. Peki hangi anlamda? Sapıklık isteyen Allah saptırır. Hidayet isteyen de Allah hidayet ediyor. İşte bu kaderiyye. Yeni icat etmedi yani bu onu. Mutezile'nin görür. İlk defa o gündeme getirmedi. Zemakşali tefsirinde yazıyor. Kaderiyyenin görüşü, mutezilenin görüşü. İşte bu kaderi inkar. Ve ihdina buyrulunda ne var? Kaderi isbat var. Hidayetin Allah'ın elinde olduğuna işaret ve kaderi isbat var. Peki Cebriye reddiyenler de? İyyâke ne'budu ve iyâke nesta'în. Biz yalnız sana ibadet ederiz. ederiz. Biz yaparız. Biz ederiz. Bak ne var? Kulun fiilinin ispatı var. Bu ayette Cebriye'ye diye var. Biz yaparız. İyyâke nâbudu ve iyâke nesta'in. Biz yalnız sana ibadet ederiz. İşte bu ayette Cebriye'ye diye var. Demek ki ibadeti yapan biziz. Cebriye'ye diye verildikten sonra hemen Neyin ispatı var? Biz ibadet ederiz, biz senden yardım isteriz. <gülüyor> Ama hidayete de, yani senin yol göstermene, senin bizim için hidayet, halk etmene, yaratmana muhtaçız. İhdina. İhdina sıratı müstakim. Burada da mutezileye, yani Kaderiyye. kaderiyeye. Hemen söyleyin, hemen pratikleşin. İki saatte söylüyoruz, kaderiye mutezile. Kaderiye eşittir mutezileye. Mutezile eşittir kaderiyye. Mutezileye yani kaderiyyeye reddiye var. Hatta bu sure hidayet eyle bizi dost doğru yola buyruğunda bütün bidat ve dalalet sahiplerinin kanaatlerini reddi de ihtiva etmektedir. Evet bu surede mustakim buyruğunda diyor elif. hatta bütün bidatçılara reddiye var. Bütün bidat ehlini <gülüyor> reddiye var. Çünkü sıratı Mustakim nedir? Sırat-ı kitap ve sünnetin gösterdiği yoldur. Hak öğrenmek, hakkı öğrenmek, müellifimiz de böyle tefsir etmişti. Hakkı öğrenmek ve hak gereğince amelde bulunmaktır. Sırat-ı budur. Ve devam et. Çünkü dostu olarak bilmek ve gereğince amel etmektir. Her bidatçı ve sapık ise bunun dışındadır. Evet. Bak müellifimiz nasıl bir kaide koydu rahmetullahi aleyh. Dedi ki, ihtinat sılat-ı müstakimde 72 fırkaya reddiye var. Ümmet 73 fırka 72'si dalalet ehli. Bir fırka ehli necat. 72 fırkaya ihtina sılat-ı müstakim buyruğunda reddiye var. Çünkü dedi bak gerekçesini nasıl hikmetli, bu adam çok Rabbani bir alim. Nasıl hikmetli bir surette delalette İşarette bulunuyor gerekçesine. Çünkü diyor sırat-ı mustakim hakkı öğrenmek ve gereğince amel etmektir ve nerede bir sapık, nerede bir bidatçı varsa hakkı öğrenmek ve gereğince amel etmek rüknüne muhalefetten bidatçı ve sapık olmuştur. Bir adam sapık mutlaka hakkı öğrenmek ve gereğince amel etme. Ya hakkı öğrenmeye muhalefet etmiştir ya gereğince amele muhalefet etmiştir. Muğdûb aleyhim hangisine muhalefet etmişti? Muğdûb aleyhim. Hakkı bilip amel etmediler. bildiler. Amel etmediler Yahudiler. Dâllîn <gülüyor> hangisine muhalefet etmişti? <gülüyor> İlme muhalefet etmişti. Bu ümmetten 72 fırka da bu iki esasdan birisine muhalefet ettiği için sapıkçı ya da sapık ya da bidatçı olmuştur. Müellif öyle diyor. Onun için diyor, İhdi'n-nasratal mustakim buyruğunda 72 bid'at ve dalalet fırkalarının tümüne birden reddiye var, tümüne birden. Demek ki bunların muhalifi olan ehli sünnetin yolu neymiş? Hakkı öğrenmek ve gereğince amel etmek. Kibirden, taassuptan, hasetten uzaklaşarak hakkı öğrenmek, hakkı kimden duyarsa duysun hakkın gereğince amel etmek. Ehli sünnet bu yüzden hakkı buldu. Hakkı öğrendi ve hakkın gereğince amel ettiler. Bu yüzden hak ehli oldular. Tevhid ehli, sünnet ehli, ittiba ehli oldular. Evet. Yine sure gerek ibadet cihetiyle, gerekse yardım dilemek yönüyle yalnız sana ederiz ibadet ve yalnız senden dileriz yardım buyruğunda dinin sadece Allah'a halis kılınmasını da içermektedir. Evet. Bu da Müellih rahmetullahi aleyh'in sure ile ilgili son söylediği şeydi. Ayrıca sure neyi işaret ediyor dedi? Hem ibadet hususunda hem de istiâne hususunda. Yardım dileme hususunda. <gülüyor> Allahu Teala azze ve celle'yi tevhid etmeyi, dini ona has kılmayı, dini ona halis kılmayı, yani ibadeti ve yardım istemeyi sırf Allah'a yöneltmeyi de içermektedir. Böylece kardeşlerim bu surenin dinin temel esas ve asıllarının tamamını ihtiva ettiğini, tamamına işarette bulunduğunu, tamamına dair bir delalet bulunduğunu gördük. Onun için işte bu sure Ummul Kitab, bu sure Ummul Kur'an'dır. Onun için Yüce Allah Azze ve Celle bu sureyi her namazda okunması vacip bir sure yapmış. Namazın büyük bir rüknü kılmıştır. Onun için bu surenin bir benzeri ne Tevrat'ta, ne İncil'de, ne de Kur'an'da yoktur. Bu surenin bir benzeri. Onun için bu sure kardeşlerim Kur'an-ı Kerim'in sure olarak en büyük suresidir. Bundan daha azim, daha büyük bir sure Kur'an-ı Kerim'de yoktur. Kur'an ayetlerinin en büyüğü ayetel kürsi, Kur'an surelerinin en büyüğü Fatiha suresidir. Fatiha suresi bundan dolayı bu yüksek şerefi, bu yüksek fazileti, bu yüksek fazilete, bu yüksek şerefe sahiptir. İşte bunlardan dolayı. Ve dedik ki, daha önceki derslerimizde defaatle dedik ki, Fatiha suresi Kur'an'ın özü, Kur'an'da Fatiha suresinin bir tefsiri niteliğindedir. Yani Kur'an-ı Kerim'in bundan sonraki sayfaları Ya Elhamdülillahi Rabbil Alemin buyruğunu değişik cihetlerden, yönlerden tefsir eder, izah eder. Ya Rahim buyruğunu ve Yüce Allah'ın diğer isimlerini ve sıfatlarını izah eder, ispat eder, tefsir eder, ortaya koyar. Ya Hudmalik Yevmiddin buyruğunu yani karşılık gününün sahibi buyruğunu, karşılık nedir, nasıl görülür, cennet, cehennem, karşılıkların cinsleri nelerdir, hangi amel, hangi karşılığı görür şeklinde şerh eder, izah eder. Yahud, اِيَّاكَ نَعْبُدُمْ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِينَ buyruğunu, yüzlerce ayetlerle şerh eder. Yahud, غَيْرِ ve aleyhim buyruğunu, Yahudilerin değişik değişik uzun uzun kıssalarıyla veleddalilin <gülüyor> buyruğunu masranilerin değişik değişik uzun uzun kıssalarıyla şerh eder izah eder. Onun için Kur'an-ı Kerim'in Fatiha suresinden sonraki sayfeleri birer Fatiha tefsiri gibidir. Birer Fatiha'nın açılımı gibidir. Fatiha'nın izahı ve şerhı gibidir. Onun için Fatiha suresi Ummul <gülüyor> Kitab Kitabın anası. Yani Kur'an'ın anası, Kur'an'ın özü. Fatiha suresi. Bizim de bu sureye olanca gücümüzle ihtimam etmemiz lazım. Bu sureye nasıl ihtimam ederiz? Bu sureyi hakkıyla ezberleyerek, lafızlarını ve tecvidine riayetle okuyarak, manasını öğrenerek, delalet ettiği hususları kavrayarak, tefsirini iyice belleyerek, öğrenerek, çocuklarımıza, ailemize öğreterek diğer insanlara bu surenin Faziletini, değerini, tefsirini, izahını tebliğ ederek, ulaştırarak bu surenin hakkını vermemiz lazım. Bu surenin hakkını bu şekilde ödememiz lazım. Bu sure ile <gülüyor> müellifimiz rahmetullahi aleyhin bu sure ile ilgili söyledikleri burada sona iniyor. Biz de burada bu sure ile ilgili pek çok şeyler söyledik. Tabi aklımıza geldiği kadarıyla bazı biz Fatiha suresi dersini başka zamanlarda, başka vakitlerde tekrar tekrar işlemiştik. Belki o zaman zikrettiğimiz bazı faydeleri burada biz unuttuk şimdi. Çünkü aklımıza geldiği kadarıyla burada arz ediyoruz. Öncü bir hazırlık yapmadığımız için, önde bir hazırlık olmadığı için belki bazı şeyler unutuldu, bazı şeyler söylenmedi. Diğer derslerde gördüğümüz bazı şeyler. Biraz da müfessirimizin tefsirine bağımlı kaldık. Müfessirimizin işaret ettiği yoldan e, gitmeye çalıştık. Müfessirin dediklerini özellikle şerh etmeye çalıştık. Buna çokça ilavede bulunma gayreti içerisinde olmadık. Bir de dersleri kısa tutma gayreti içerisinde olduk. İnşallah bu surenin tefsirine dair yaptığımız e, dersler katılan kardeşlerimiz için faideli olmuştur. Kalbimizde, hayatımızda bir nur olmuştur inşallah. Olur inşallah. İnşallah bu derslerden yüksek ecirler, sevaplar elde etmişizdir. İnşallah yüksek ilimlere erdirilmişizdir. Şimdi bu surenin tefsirini işlerken, 4 hafta, 5 hafta, 6 hafta mı oldu bilmiyorum. Bu surenin tefsirini işlerken öğrendiğimiz hususları Şöyle yukarıdan aşağıya doğru hatırlamaya çalışalım. Sizlerle birlikte e, tek tek maddeler halinde böyle maddeleştirelim. Neler öğrendik? Bu sureye müteallık derslerimizde. Neler öğrendik? Neleri işledik? Neleri gördük? Evet. <gülüyor> Bir. Ne gördük? Böyle yukarıdan aşağı olsun. Aşağıdan yukarı olmasın. Yani en yukarıdan başlayalım. İstiaze mesela. Ya da Fatiha'nın ismi, Fatiha suresinin değeri ve vs. Neler gördük, neler işledik? Kim ne söyleyecek? Buyur Osman'dan başlayalım. Hocam ilk derste Fatiha suresinin önemi üzerinde durmuştuk. Fatiha suresinin mekki bir sure olduğunu, yani hicretten evvel söylemiştik. Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in en azim, en büyük suresi olduğunu söyledik. Onun isimlerinden birisi de Ümmül Kutap, Ümmül Kitap, Fatiha-tül Kitap, Eş-Şifa, Vikaye Vika gibi isimleri olduğunu da söyledi. Evet. Demek ki ilk derslerde bir bu faideyi elde etmişiz. Fatiha Suresi tercih edilen görüşe göre Mekki bir suredir. Orada Mekki medeni ayrımı ile ilgili bir faide daha zikretmiştik. O neydi? Hatırlıyor musunuz? Buyur. Mekki medeni, Mekki e, sureler Mekke'de inen sureler anlamına gelmiyordu. Hicretten önce inenlere Mekki sureler, hicretten sonra inenlere ise medeni sureler e, Mekki ve medeni isimlendirmesi mekana müteallık bir isimlendirme değildir. Nerede inerse insin Tebük'te, savaşta, cihad esnasında veya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hac için Mekke'ye geldiğinde nerede inersiniz? Hicretten önce inenlere Mekki, hicretten sonra inenlere Medeni denilir. Bu ince bir bilgi. Bunu hafızanızda iyi tutun. Yoksa Mekki sure Mekke'de inenler, Medeni sure Medine'de inenler anlamına gelmiyor. Mekki hicretten önce inenler, Medeni hicretten sonra inenler. Evet, Fatiha suresi de tercih edilen görüşe göre Mekki bir suredir. Evet. Bu sure Kur'an surelerinin en büyüğüdür. Mesela ikinci bir başka öğrendiğimiz şey Osman'ın zikrettiği bu sure Kur'an surelerinin en büyüğüdür. Bu surenin isimleri pek çok isimleri vardır. Mesela ar, -ruki. ar -rukiye, mesela El-Şifa, Umul Kitab, El um kitab. mesela Sakul mesani. mesani, mesela um Fatihatul Kitab. Bunun gibi Evet. Başka? Buyur Yaşar abi. Dedik ki hocam, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hadisi üzere dördüğümüzde şöyle duruyor. Onunla benim aramda namazı ikiye ayırdım. Buyuruyor Abba Azze ve Cebrah. E, Fatiha'dan bahsederek. Evet. İyyâkenâ budu'ya kadar olan bölümün kula ait. İyyâkenâ budu'ndan sonraki e, bölümün ise e, yok. Tam, tam tersi. Tam tersi. Evet. Yani, o, ondan sonra dedik ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ayrı Fatiha suresi hakkında e, Fatiha'si olmayan namaz yoktur. E i̇şte Yaşar abinin söyledikleri de neye delalet ediyor? Yine Fatiha suresinin <gülüyor> yüksekliğine delalet ediyor. Birinci söylediği hadis-i şerifte Yüce Allah Azze ve Celle hadis-i kudside Fatiha suresini ne olarak isimlendirdi? Namaz. namaz olarak isimlendirdi. Fatiha suresini namaz olarak isimlendirdi ve buyurdu ki Namazı kulum ile kendi aramda ikiye ayırdı. Elhamdülillahi Rabbil Alemin Errahmanirrahim. Malik yeumiddin. İyyâke na'bud. Buraya kadar olan <gülüyor> Yüce Allah'a aid. Ve iyyâke nes-sâin ihdine sırat-al-mustakim, <gülüyor> sırat-al-lezzinam. Buraya kul a'aid. Evet. Buyur. Ha Bir bir şey daha zikretmişti. Yaşar abi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor. Evet. İki, bu, bu surenin Yüksek değerini işaret eden ikinci bir delil Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Fatiha'yı namazın bir rüknü kılmasıdır. Ve tercih edilen görüşe göre her kim namazda Fatiha suresini okumaz ise onun namazı batıldır, geçersizdir. Sessiz namazlarda imamın arkasında da kılsak sessiz namazlarda Fatiha suresini okumak farzdır, vaciptir. Yani imamın okuması, sessiz namazlarda imamın okuması bize kifayet etmez, yetmez. Bizim de Fatiha suresini okumamız lazım. Sessiz namazlarda imamın arkasında kılan kimseler Fatiha suresini okumalıdırlar. Bu İmam Şafi'nin ve bu İmam Ahmet'in ve Malik'in, Ümmet'in Cumhurunun ve Hanefi mezhebi imamlarından İmam Muhammed'in görüşüdür. Hak olan, doğru olan görüş budur. Bunun hilafına olan görüş açık bir hatadır. Açık bir hatadır. Tercih olunan görüş sessiz namazda Fatiha suresi imamın arkasında okunur. Bu <gülüyor> inşallah aksi olan görüşün kesin hata olduğu bir görüştür. İkincisi sesli namazlarda imamın arkasından okunur mu? Ya da imamın sesli okuduğu yerlerde. Mesela akşamın ilk iki rekatı sesli, son rekatı sessiz. O sessizde cemaat okuyacak. Bunda hiç hilaf yok. Ama sesli namazda imamın arkasında okunur mu? Hayır. Sesli namazda imama uyan kişi Fatiha okumaz. Sesli namazlarda imama uyan kişinin üzerine düşen vacip Fatiha'yı dinlemesidir. Biz başka bir dersimizde bunun delillerini incelemiştik. Sessiz namazlarda imamın arkasında okunur sesli namazlarda susup dinlenilir <gülüyor> okunmaz. Bu hususta Allahu alem bissevo. racih olan görüş delillerin desteklediği görüş imamın okuması sesli namazlarda cemaat için yeterlidir. Çünkü bu bapta rivayet edilen hadiste her ne kadar hadis ehlinden bir kısmı o hadisi taan etse de hasen derecesindedir. Gelen takviyelerle birlikte. Ayrıca diğer genel deliller ve inşallah delillere takviye olarak zikrediyoruz biz kıyası. Ve kıyas da bu görüşü destekler. Bu hususta racih olan, tercih olunan, kendisiyle amel edilmesi gereken görüş inşallah böyledir. Yine bu meseleyi genişlemesine tahkik etmek isteyenler, görmek isteyenler, delillerin değerlendirmesini görmek isteyenler... Büyük fakıh kitaplarına, alimlerin görüşlerine getirdikleri delillere müracaat edebilirler. Şeyhul İslam İbn-i de bununla ilgili müstakil bir risalesi var. Buyur Selim abi. Fatiha suresinin ayetleri hususunda Besmele Fatiha'dan bir ayet değildir. Ee, yine Fatiha'nın e, ayetlerinin sayısı da yedidir. Ee, Besmele ile başlamaz. Nereden ayrılır o zaman? Sıratel lezine nevta aleyhim bir durak. Hayırlı mahzulü aleyhim ve lezzalini. Orada bir durak var dediler. Bu hususta da biliyorsunuz ilim ehlinin arasında ihtilaf var. Ama inşallah tercih olunan görüş, İmam Ebu Hanife'nin de görüşü olan Besmele, evet Nemr suresinden bir ayettir ama Fatiha'dan bir ayet değildir. Surelerin arasını birbirinden ayırtmak için Tevbe suresi müstesna her surenin başında vardır. Evet. Başka, hızlı hızlı sayalım fevâidi, Fatiha suresinde neler vardı başka? <gülüyor> İstiaze ile ilgili söylemiştik, sığınmayla ilgili. Bunun, bununla ilgili e, Şeyhülislam Muhammed bin Abdülvehhab'ın e, sözünü söylemiştik. Yani kişi bunu söylerken kalbiyle dili e, uyum içerisinde olsun. Yoksa Allah subhanahu ve teala böyle olmayanlar için kalplerinde olmayanı dilleriyle söylediler. Maliyetinin e, buna delil getirmişti. Yani münafıklar hakkında. Kınanmayı hak eder yani. Evet. ile ilgili, bunun şuurla ilgili olarak, şuurla söylenmesiyle ilgili çok güzel bir alıntı yapmıştık. Şeyh Muhammed bin Abdilvehhab rahmetullahi aleyhden. Başka? Besmele'nin başındaki be, teberük ve istahane içindir. E, Allah subhanahu ve teala'dan bereket olmak ve ona yaklaşmak maksadıyla ve burada bir yani kişi Bismillah dediği zaman bunun anlamı ne olur? Allah'tan yardım isteyerek ve teferruk ederek onun ismiyle başlıyorum. Başlıyorum ya da hangi fiilin başındaysa o fiile münasip bir hangi fiilin başında söyleniyorsa o fiile münasip bir şey takdir edilir oraya. Bismillah yemek yemenin başında başlandıysa yemek yiyorum, Bismillah çıkıyorum, Bismillah yiyorum, Bismillah yürüyorum, Bismillah yürüyorum. bu şekilde. Evet. Allah ismi şerifi Ey ilah kökünden türediğini söylemiştik. İlah e, kendisine sevgiyle, nihai derecede muhabbet ve nihai derecede zillet ile kendisine ibadet edilen zat demektir. Evet. Abû Telhan'da isminin ilah kelimesinden türediğini söyledik. Evet. Sonra Rahman ve Rahim isimlerinin de rahmet kökünden türemiş iki Abû Teala'nın ismi olmuş. Nedir aralarındaki fark? Allah Rahman Allah'ın derecelerinin ismidir. Zatı zatına talik eden Rahim Allah subhanahu ve sellemin ismidir. Fiillerine eder. Evet. Şöyle daha mükemmel olur. Rahman, Yüce Allah Azza ve Celle'nin zati sıfatlarından olan rahmete delalet eder. Rahim ismi Yüce Allah Azza ve Celle'nin fiili bir sıfatı olarak rahmete delalet eder. Her ikisinde delaleti hangi sıfat? Rahmet. Rahmet. Rahmet. Yahut birisinde ne var? Rahman, rahmet. Birisinde rahmet sıfatıyla muttasif olmak var. O ne? Rahman. Rahman. Birisinde rahmet ile muamele etmek var. O ne? Rahim. İlim ehlinden bir grup Hafız İmam İbni Kayyim Rahmetullahi Aleyh gibi Rahman ve Rahim arasında böyle bir latif farklılık olduğuna e, işaret ettiler. Başka pek çok yerlerde zikredilen başka ikinci bir fark. buyur olsun. Rahman Hakkında hocam yani dünyanın rahmanı demişti. Yani kimi <gülüyor> kahre edetmeksin bütün kullarına rahmet bütün, eder. Evet. Rahim ise ahireti hususi olarak müminlere rahmet eder. Evet. Rahman ve Rahim arasında bu fark da söylenmiştir. Rahman Nasıl? Rahman genel. Rahman evet. Rahman genel oluyor buna göre bütün yaratılmışlar, bütün mahlukat Kafiriyle müminiyle hepsi hakkında. Rahim özel olarak müminler hakkında. Hatta hatta e, İmam İbni Kayyim mesela birinci, birinci görüşü, kendi söylediği görüşü, teyit makamında ne diyor? Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de hiçbir ayette Rahman isminin herhangi bir yaratılık yaratılmışlar ile taalluk ederek zikredildiğini görmezsin. Bilakis Rahman ismi hep Allah ismiyle zatın zikri esnasında geçer. Mesela, Alal Başka ayette Allah arşa istiva etti. Bu ayette Rahman arşa istiva etti. Allah-u Teala buyuruyor, ister Allah deyin, ister Rahman deyin. Ha, hep zatı ama Rahim ismi hep kullara müteallik makamlarda geçmiştir. i̇bn Kayyim diyor, sen baktığında Kur'an'da göremezsin Rahim isminin <gülüyor> bu makamda geçtiğini Rahman isminin de o makamda. Her birisi kendi makamında geçer. Yine Rahim ismi Kur'an-ı Kerim'de geçerken Allahu Teala azzı ve Celle buyuruyor. Allah müminlere karşı rahimdir. Rahimdir. Bu ikinci görüşü de teyit ediyor. Allahu Teala azzı ve Rahim ismiyle müminlere rahmette bulunduğuna dair. Evet. Fakat o dünya ahiret meselesinde şöyle. Rahim hem dünyada hem ahirette müminlere Has rahmet eden. Hem dünyada hem ahirette. Rahman, dünyada kafiriyle, müminiyle genel. Hepsine rahmet eder. Evet. Başka? <gülüyor> başka? Hamd. Besmele'yi geçmedik mi? Şey Buyur. Allah'sın Allah Allah isimlerine iman. Nasıl olur? Evet. Başka birisi söylesin. Nasıl olur? Allah'ın isimlerine iman. Buyur Coşku. Bir, o ismin Allah'a ait olduğuna iman ederiz. Evet. İki, o ismin derayet ettiği sıfata iman ederiz. Evet. Bir, bu sıfatın kullar üzerindeki eserine derayet ederiz. Mesela evet. Allah-u Teala Rahmandır. Kullar üzerindeki eserde annenin çocuğuna süt vermesi. Allah-u Teala'nın bize rızıklandırılması. Allah Rahmandır sıfatı? Rahmet. Rahmettir. Allah-u Teala Rahmandır sıfatı Rahmettir. Ve kullara? Merhamet, Merhamet eder. Bu üçüne iman etmek. <gülüyor> bu üçüne iyi de bunlara iman etmeyen mi var ki? Var mı? Var. var. Bu üçünde kimlere diye var? Kim? ilkiyle cehmiye. Çünkü Cehmiye Allah'ın isimlerini kabul etmez. Ha, i̇lkinde biz neye iman ediyorduk? Bir daha duysun arkadaşlar. Birincisi Allah'ın isimlerine nasıl? Fatih nasıl iman ediyorsun? Allah'ın isimlerinin yani Sıbutuna iman ederiz. Bir, sıbutuna iman etmek. Allah hakkındaki sıbutuna iman ederiz. İki, Zavrı. delalet ettiği sıfatına sıfata iman ederiz. Üç, kulları ve yattırmaçları üzerindeki eserine, hakikatine iman ederiz. Peki birinciye iman etmeyen var mı? Var. Kim? Cehmiye. Cehmiye. Onlar Allah'ın isimlerini inkar ettiler. İkinciye, ismin delalet ettiği sıfata iman etmeyen var mı? Var. Kim? Mude. Mu'tezile. Onlar da Rahman ismini kabul eder ama rahmet sıfatını kabul etmezler. Ve yine Eş'ariler ve Maturidiler de. Rahman ismini kabul ederler mi? Ederler. İsim olarak kabul ederler. Ama Rahman ve Rahim isimlerinin delalet ettiği sıfatı kabul ederler mi? Etmezler. Rahmet sıfatını kabul ederler mi? Etmezler. Üçüncüyü kim inkar ediyor? hükmünü var mıydı inkar eden? <gülüyor> Kim inkar evet, ediyor? Mâduridiler ve eşariler inkar ediyorlar şöyle şu cihetten. Allah subhanahu ve teâlâ'nın mesela sevmesini e, irade sıfatına döndürüyorlar. Allah subhanahu ve teâlâ'nın gazabını irade sıfatına döndürüyorlar. Bunun gibi tevil ediyorlar. Rahmetini? Rahmetini yine e, irade sıfatına döndürüp tevil ederek tahrif ediyorlar. Evet. Allah-u rahmet edeceğini kabul etmiyorlar. Yani acıyacağını Yüce Allah Azze ve Celle'nin kabul etmiyorlar. Evet. Böylece kim Allahu Teala'nın isimlerine bu üç madde ışığında iman ederse isimlere dosdoğru iman etmiş olur. Ha demek ki bunun tersi ne çıkıyor? Sabit olmayana da itikat etmiyoruz. Mesela Yüce Allah hakkında Settar ismi sabit değil. değil. Onun için Abdus Settar Hatta. Yanlış. Settar ismi. Çünkü Yüce Allah hakkında sabit değil. Sabit değil. E bizim evde 99 şey yazıyor. Ahmet abi her sabah namazından sonra okuyor 99 Esmaül Üstayı. Ne olacak? Yok. Settar'ı çıkartacaksın oradan işte. <gülüyor> e ben alışmışım. Allahüllez diye başlıyorum. Sonundan çıkıyorum. Sonu neydi? Sonuncusu neydi? 99 Esmaül Sabur muydu? As sabur değil mi? Heh. Bu hadis zayıf. Bu hadis akidede delil olmayacağı için zayıf alimler kabul etmiyorlar. Onun için bu hadis akidede hüccet olmayacağı için bu hadisin içerdiği isimler Kur'an ve sünnetin ee, sahih delillerinde, sünnetin sahih delillerinde vâriddir. Geçmiyorlarsa tek başına bu hadis Allah hakkında bir ismin subutu için yeterli delil değil. Onun için Şeyh Al Albani hakkında rahmetullahi aleyhi anlatıyorlar. Diyorlar o e, böyle bir olaya rastladı. Böyle insanlar artık darlık, sıkıntı böyle bir musibet mi ne varmış. Arabadan başını çıkartmış millet ya settar, ya settar diyorlarmış. Diyormuş ki Şeyh ya settar demeyin ya sittir deyin. Ya sittir deyin. Çünkü Yüce Allah hakkında sabit olan sahih olan isim settar değil sittirdir. Bu sahihtir. Mana itibariyle bunların aynı şeye delalet etmesi değiştirmez. Çünkü isimler hususunda ehli sünnet neye inanır? Tevkifiliğe inanır. Yani isimler sadece ama sadece kitap ve sünnetten deliller ile sabit olur. Sıfatlar dairesi isimler dairesinden biraz daha bu hususta tevkifilik hususunda her ne kadar aslen tevkifi olsa da daha geniştir. Bunu başka mekanlarda işleriz inşallah. Ama isimler dairesinde tevkifilik çok keskindir. Bitmiştir yani. Ayette hadiste o isim yok ise Allah'a o isimli isimlendiremezsin. Evet başka? Hocam, var mı besmeleyle ile ilgili başka? Buyur söyle. Besmele'deki Bismillah'taki <gülüyor> Nekra Muzaf ve müfret geldiği için Allah'ın bütün isimlerini kapsar. Evet bu da müellifimiz Saadi rahmetullahi aleyh'in işaret ettiği bir faydaydı. O halde anlam nasıl oluyor? Allah subhanahu ve teala'nın bütün isimleri ile bereket umarak ve, ve yardım, yardım isteyerek. Umarak. Yardım isteyerek ve bereket ümid ederek başlar. Evet başka? Hocam, her isim bir sıfatı delalet eder. Evet. Ama e, her sıfat bir isme delalet etmez. Örneğin, evet. Bu da temel bir kaidedir. Evet. Örneğin? Örneğin ey, Allah intikam sahibidir ama Allah'a zuntikam denilmez. Zuntikam? <gülüyor> muntakim denilmez. <gülüyor> ha, isim olarak muntikam denilmez. Ama zuntikam intikam sahibi demek zaten. Evet. <gülüyor> elhamdülillahi Rabbil Geçelim artık elhamdülillahi. Evet. <gülüyor> Başındaki elif ve harfi Kapsamlı kapsamlılık ifadınıza edilmiştir. Onun için Ham adına ne varsa lillahi tamamen hepsi Allah'a aittir. Ne varsa. Evet. Hocam o zaman da Allah Azze ve Celle üç cihetten övrünlerinden. Evet. Kaç cihetten? Üç cihetten övrün. Üç cihetten. İzzatıyla iki hocam fiillerinde üç kelamıyla. Evet. Daha. Kim söyleyecek? Buyur abi. Tatiyle ülmeye layıktır Allah Azze ve Celle çünkü onun da herhangi bir noksa, bütün eksikliklerden ve noksanızlardan münezzehtir. Evet. Bütün kemal sıfatlara sahiptir. Evet. Yüce Allah birincisi Yüce Allah üç cihetten hamde yani övgüye layıktır. Birincisi zatı itibariyle neden? Çünkü şunu söyledi Cengiz abi. Çünkü onun zatı bütün eksikliklerden münezzeh her türlü kemal ile Muttasıftır. Evet. İkincisi Cengiz abi. Fiilleriyle layıktır. İkincisi fiilleriyle övülmeye layıktır. Neden? Allah'ın fiilleri mutlaka bir ada, ada, adalettir ve rahmettir. Evet. Ee, ve ilme ve hikmete dayanır. Adalettir yahut rahmettir. Evet. İlme evet. ve hikmete dayanır. Bundan dolayı o bütün fiilleriyle övülmeye layıktır. Velev ki biz tamam. anlamayalım. Yüce Allah'ın fiilleri mesela gökleri yaratması, yeri yaratması, rızık vermesi, kimisine bol vermesi, kimisine az vermesi, kimi yerlere yağmur yağdırması, kimilerine yağdırmaması, kimisine uzun ömür vermesi, kimisinin gençlikteyken canını alması, trafik kazalarını yaratması, savaşları yaratması, barışları yaratması, iyilikleri yaratması, kötülükleri yaratması, şerleri yaratması, hayırları yaratması, hastalıkları yaratması, dertleri yaratması, belaları yaratması hepsi Allah'ın fiili. Musibetler göndermesi, depremler, gök afetleri, yer afetleri, hepsi Allah'ın fiilleri. Peki, her yaptığından ötürü Allah övülmeye mi layık? He? Yani bunu tahkiken mi söylüyorsunuz? Nerede tahkik ettiniz? Nereden bildiniz? Çünkü Allah Subhana ve teala'nın kevni ve şer'i ayetlerine bakıyoruz. Allah subhanehu ve teala'nın kevni ayetleri, yani bütün tabiat, bütün canlılar, bütün dağlar, bütün her şeye bakıyoruz. Allah Subhana ve teala'nın rahmetini, merhametini görüyoruz. Allah subhanehu ve teala zalim değil. Zulümden çok uzaktır. Bütün kainatta Allah subhanehu ve teala'nın rahmetin neserleri var. Ayrıca Allah subhanehu ve teala bizi indirdiği kelamında bu rahmetini bize beyan etmiştir zulümden fiillerinin uzak olduğunu ve biz bunu şer'i ayetlerle ve evni ayetlerle bildik. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'yı tanıdık. Rabbimiz Subhanahu ve Teala'nın fiillerinin asla adalet dairesinin dışında olmadığını gördük. Bundan dolayı o her ne yaparsa yani her yaptığından ötürü övülmeye layıktır. Her yaptığından ötürü. Fakat biz Allahu Teala'nın bütün fiilleri arkasındaki ilmii, hikmeti, rahmeti, yahut adaleti. Rahmet de olabilir, adalet de olabilir. Sezemeye biliriz, göremeye biliriz. Yüce Allah birisini köledir. Yahu çok iyi bir adam da şimdi nasıl beslenecek, nasıl yiyecek? Allah muhafaza buyursun. Birisinin rızkı eline bağlıdır. Eliyle kazanır yani. E Allahu Teala azze ve celle ona bir kaza verir, beş çocuk sokakta kalırlar. Nasıl yiyecekler, nasıl içecekler? Yüce Allah Azze ve Celle buna bir musibet, bir bela gönderdi. Bir hastalık verir, kanser, çocuklar susuz kalır. Bütün bu fiillerde Yüce Allah övülmeye layıktır. Velev ki biz anlamasak da, sezemesek de, göremesek de. Çünkü kesin bir bilgiyle şunu biliyoruz. Ya adalettir ya rahmettir. Ne biliyorsun? Belki de o çocuklar hakkında rahmet oldu bu. O adam hakkında belki rahmet oldu. Belki rahmet vesilesi olacak. Yahut da adalettir. Yani hiç kesinlikle kesinlikle böyle toz zerreciği kadar bile böyle bir zulüm, bir haksızlık bulaşmış olabilir mi? Haşa ve kella Rabbimizi bu çirkin sözden tenzih ederiz. Rabbimiz Subhanahu ve Teala bir zerre, toz zerreciği kadar bile zulmetmez. İşte bütün kainata, bütün havadise, bütün olaylara hep bu gözle bakacağız. Ya adalettir ya rahmettir. Heh. Evet. Evet. Üç. Hızlı gidelim diyoruz, sakılıyoruz. Üç. Üç kelamından dolayı Allah subhanahu aleyhi ve Allah subhanahu aleyhi verdiği her haber hak ve gerçektir. Doğrudur. Emirleri ve yasakları, adalettir ve rahmettir. İlmi ve yıkmet oluyormuş. Evet. Dedik ki üç, üç cihetle üçüncüsü de nedir? Allah kelamı itibariyle övülmeye layıktır. Neden? Çünkü verdiği haberlerin hepsi haktır ve gerçektir. Her ne emretmiş ve yasaklamışsa adalettir ve rahmettir. Adalettir ve rahmettir. Evet. Bir de Yüce Allah Azze ve Celle bu üç cihetten övülmeye layık dedik gerekçelerini açıkladık ve orada bir şey daha söyledik kullardan kim zatı itibariyle övgüye layık bilmezse kimler fiilleri itibariyle Allah'a övgüye layık bilmezse kimler kelamı itibariyle övgüye layık bilmezse ne demiştik kim Mutezile ve cehmiye, Allah'ı zatında övgüye layık olarak tasdik etmemiştir. Çünkü Allah'ı zatında övgüye layık bilmek, bütün eksikliklerden tenzih etmeyi ve her türlü kemal sıfatlarıyla muttasıf olduğunu kabul etmeyi gerektirir. Mutezile ve cehmiye, onu eksiklikler ile nitelendirerek ve kemal sıfatlarını inkar ederek hangi konuma düştüler? Allah'ı zatın da övgüye layık görmediler, bilmediler, ikrar etmediler, tasdik etmediler. Anlaşıldı mı? Evet. Müşkil değil, anlaşıldı değil mi? Yaşar abi anlaşıldı mı? Evet. Anlaşıldı. Heh. Yani niye? Gerekçesini iyice belleyin. Evet. Evet. Allahu Teala'nın zatı itibariyle övgüye layık olduğunu ikrar etmemiş oldular. Heh. İkincisi Allah-u Teala'nın kaderine rıza göstermediler. Evet. Her kim Yüce Allah Azze ve Celle'nin kaderiye ve cebriyye de aynı. Her kim Yüce Allah Azze ve Celle'yi fiilleri itibariyle kınar, reddeder, rıza göstermez, Allahu Teala Azze ve Celle'yi suçlar, Yüce Allah Azze ve Celle'ye isyan eder. Niçin beni bu dünyaya gönderdin? Neden başıma bu belayı verdin? Niye herkesin başına gelmiyor, benim başıma geliyor derse, onu fiilleriyle, övgüye layık bilmemiştir. Eğer bilseydi bilirdi ki onun fiilleri ya adalettir ya rahmettir. Allah'ı kınamaz, kendisini kınardı. Allah'ı kınamaz, kendisini kınardı. Demek ki böylece onlar Allahu Teala'yı fiilleriyle övgüye layık olarak bilmediler, tasdik etmediler, ikrar etmediler. Üçüncüsü Kimler kelamı itibarıyla Yüce Allah'ı övgüye layık görmediler? <gülüyor> <Ha>? <gülüyor> neden? Neden? <gülüyor> <Ha>, demokratlar <gülüyor> demokratlar Onlar Allah'ın emirlerini hoş görmediler. Evet. Neden? Hem onlar hem de haberleri tasdik etmeyendir. Yani Allahu Teala azze ve Celle'nin verdiği haberleri inkar edenler, reddedenler, kabul etmeyenler, verdiği haberlerin hak oluşu hususunda şekke, şüpheye düşenler ya da verdiği haberleri inkar edenler yahut da bir bu cihet var. Yahut da Allahu Teala'nın indirdiği hükümlerden başka hükümleri, beşeri kanunları Allahu Teala'nın hükümlerinden daha üstün, daha evla ya da yüce Allah'ın hükümlerine denk görenler. Ne yapmış oldular? Yüce Allah'ı ee, kelamıyla övgüye layık bilmemiş böyle itikad etmemiş olurdur. Biz itikad ediyoruz ki Allah kelamı itibariyle övgüye layıktır. Çünkü verdiği her haber haktır. Bütün emirleri ve yasakları adalettir, rahmettir. Yüzde yüz adalettir. Her kim bunu kabul etmez ise yahut başka bir yasayı, beşeri kanunları Allah-u indirdiği hükümlere denk görürse ya da üstün görürse ya da Allahu Teala'nın indirdiği hükümlerden başka hükümlerle yönetilmeyi, hükmetmeyi caiz görürse bunlar yüce Allah'ı kelamı itibarıyla övgüye layık görmemişlerdir. Görmemiş. Biz ise onların hilafına diyoruz ki yüce Allah kelamı itibarıyla övülmeye layıktır. Bütün emirleri adalettir. Bütün yasakları adalettir. Bütün hükümleri haktır, gerçektir, üstündür. Onun hükümlerinin dışında hiçbir hüküm yoktur değil. Var ama batıl. Zulüm. Şeriat adalettir. İşte komünizm, sosyalizm, demokrasi, cumhuriyetçilik veya, veya ne olursa olsun. Veya ne olursa olsun. Ha tabi Allah-u Teala'nın izin verdiği saha, yani hüküm koymaya izin verdiği saha bunun dışındadır. Trafik kanunları gibi ya da sosyal bazı düzenlemeler gibi yüce Allah Hazza ve Celle'nin hüküm koymak, kanun koymak için izin verdiği saha bunun dışındadır. Evet onlar da yüce Allah Azza ve Celle'yi e, laikler mesela yüce Allah Hazza çünkü onlar diyorlar Allahu Teala'nın hükümleri bugün uygulanamaz. Allahu Teala'nın hükümleri geçmişte kalmıştır. Din sadece insanın hangi hayatıdır? Vicdani hayatıdır, vicdan meselesidir. Yani camidedir, şuradadır, buradadır. Bu hususun zikredilmesine lüzum var. Çünkü adam ben Müslümanım diyor. Kafir haberi yok. Niye kafir? Çünkü gerçekten adam Müslüman olduğunu zannetmekle birlikte şuna da itikad ediyor. Yüce Allah'ın hükümleri bu zamanda geçersizdir. Kendisi kafir haberi yok. Namaz kılıyor. Müslüman değil. Her, her kim böyle itikad ederse kafir olur Allah muhafaza. Halbuki Müslüman'a ne yakışır? Bu hükmü Allah indirmişse Allah'ın Allahu Teala azza ve celle'nin <gülüyor> hükümleri baştan aşağıya adalettir, rahmettir, kıyamet gününe kadar geçerlidir. İşte bu üç cihetle Allah övülmeye layık ve bu üç cihetle Allah'ı övgüye layık görmeyenler. Biz üç cihetle de Allah'ı övgüye layık göreceğiz, ikrar edeceğiz. Bu üç gruba da muhalefet edeceğiz. Ne mutezile ve cehmiye gibi sıfatlar, isimler hususunda sapacağız. Ne kadere isyan edenler gibi başımıza bela, musibet geldiği zaman Yüce Allah'ı kınıyacağız Ne de şeriata itiraz edenler gibi Yüce Allah'ın hükümlerini, emirlerini sorgulayacağız. Her üçünü de kabul edip, iman edip, ikrar edip her üçüyle de Allah'a övgüye layık bileceğiz. Evet. Sıralayalım. 10.30'a kadar bitirelim. Hocam bir de i̇bn rahmetullahi ve bununla ilgili bir sözünü aktarmıştınız. Neydi? Kişi üzerine farz olan e, Allah'ın emirleri ve yasakları hususunda kişi üzerine farz olan ilk hikmet onun Allah'tan geldiğine iman etmesin. Evet. Kişinin Allahu Teala'nın emirleri ve yasakları hususunda kişiye ilk farz olan kabul etmesi gereken hikmet yeterlidir yani. İbn-i diyor ki Allah'ın ve Resulü'nün onu hükmetmiş, söylemiş, emretmiş olmaları emirlerin hikmeti açısından yeterlidir. Başka bir hikmet aramaya lüzum yoktur. <gülüyor> evet, başka? Hocam, Rabbil Alemin buyruğunda, Rabb terbiye eden müreffi demektir. Terbiyesi bir şeyi halden hale aşama aşama geçirip onu kemale ulaştırmak demektir allah Teala'nın buradaki rübubiyeti alemlere izaf edilmiş. Yani allah Teala bütün alemlerdeki her şeyi yaratan, onlara niyetler veren, onlara sıfatlar verendir. Halipları O'dur, rezakları O'dur, Malikleri O'dur. Allah-u Teala'nın rübubiyeti de ikiye ayrılır. Genel rübubiyet ve özel rübubiyet. Yani allah Teala'nın kainatta ceryan eden bütün fiilleri allah Teala'nın kevni rübubiyeti. Allah Teala'nın resuller göndermesi, kitapları indirmesi, mümin kullarına her cihetten kemale ulaştırması ise Allah Teala'nın şer'i rububiyetidir. Başta hidayet verip iman nasip edip iman nasip edip onları sonra tevfik vermesi şer'i rububiyetidir. İçerisine girdi. Evet. Rabb-i buyruğu. Evet. Çok güzel maşallah. Osman Allah seni mübarek etsin. Çok güzel ilmi bir şekilde sıraladın. Başka Rabbil alemin buyruğuyla ilgili başka bir nükte var mıydı? Nebilerin onlara Allah-u Teala'ya Rabb'in ismiyle dua etmesinin de hükmeti bu olabilir. Evet. Yani hususi rububiyete işaretle böyle dua etmiş olabilirler. Evet. Başka? Yani Fatihada başka. Evet. Yok canım Rabbil aleminde değil. Fatihada. Şey, şey alem dik hocam allah dışındaki her şey alem. Demiş. Evet. Alem ne demek? Yüce Allah'ın dışındaki her şey alemdir. Aleme neden alem denilmiş? <gülüyor> Neye alem olduğu için? Bravo. Neye alem olduğu için? <gülüyor> Allah alamet olduğu için. Heh, Yüce Allah'ın varlığına, azametine, büyüklüğüne, kudretine, ilmine, hikmetine, yaratıcılığına, rızık vericiliğine, zatına, sıfatlarına, fiillerine alamet olduğu için. Evet. Evet. Yine Er-Rahmanir-Rahim ismini gördük. Bir de bunlara da şey söylemiştiniz. Allah Subhanahu ve Teala'ya Elhamdülillahi Rabbil Alemin burada kulun Allah'a karşı muhabbet ile ibadet etmesi. er rahim Allah Subhanehu ve Teala'dan ümiderek muhabbet, şey, ibadet etmesi. Malik-i ayeti ise Allah Subhanahu ve Teala korku ile ibadet etmesi. Bu üçü e, ibadette bulunması gereken üç vasıftır. bu üç vasıftan birini terk ederse e, dalalete düşer. Bundan muhabbeti alıp e, diğer ikisini terk edenler sofiler. E, korkuyu alıp diğer ikisini terk edenler hariciler. E, Recai alıp diğer ikisini terk edenlerse mürciyedir. Evet. evet. Fatiha'nın üç ayeti ibadetin üç rükününe Delalet ediyor diyor. Şeyh Muhammed bin Abdülvahhab. Diyor ki Elhamdülillahi Rabbil Alemin'de Muhabbet rüknüne delalet var. Er Rahimde Reca rüknüne delalet var. Malik Yevmiddin'de Havf rüknüne delalet var. Bir ibadet diyor. Bu üç rükünden uzak olursa o ibadet eh hak ehlinin ibadeti olmaz. Dost doğru olmaz. Allah'a ibadet edenler her kim bu üç birleştirdi. ehl sünnet ve cemaat birleştirdi. Allah'a ibadetlerinde hem havf hem reca hem muhabbet üzerinde oldular. Ama hariciler yalnızca korkuyu alarak Allah'a ibadet ettiler. Mürciye yalnızca reca'yı alarak Allah'a ibadet ettiler. Sufiye yalnızca muhabbeti alarak Allah'a ibadet ettiler. Ve diğerlerini terk ettiler. Bunları uzunca şerh etmiştik. Evet. Ben, bir Ehl-i sünnet Allah'a ibadetinde muhabbeti havfile, haufu muhabbet ile ve bu ikisini reca ile üçünü birbiriyle birleştirdi. Evet. Buyur. Soracağım Er-Rahman, Rahim buyruğu geldi. Allahu Teala Bir de neden geldi onu da söylemiştik biz. E, onu, onu yani söylemiştik. ha bunu mu söyleyecek? E, Buyur. Yani Elhamdülillah Rabbil Allahu Teala'nın azameti büyüktüğünü anlatıldıktan sonra Rahman ve Rahim buyuruyor Allahu Teala şunu diyor diyor olabilir yani Allahu Teala'nın Rahman ve Rahim ismini zikretmesi koluna kendisini e, kentsakla ümit beslemesine sebep oluyor. Evet. Ya örnek vermişiz mesela sizin bir e, işveriniz olsa ve onu size tarif etseler o şöyle güçlüdür ondan sonra şöyle, şöyle bilgilidir, bilgilidir şöyle bir ilim sahibidir diye ölseler. Bizim kalbimize onun hakkındaki zannımız çok bize çok küçük bir pay gelir. Yani bunun etkisi ne olur sende? Sana iş iş verenini vasfederler. Sana deseler ki senin patron çok bilgilidir. Bunun kalbin bu bunun sana taalluk eden ciheti az olduğu için evet. sana herhangi bir cihetle taalluk etmediği için bunun senin kalbinde herhangi bir etkisi olmaz. Ya da sana patronunu vasfederken işverenini vasfederken deseler ki çok bilgilidir, çok kuvvetlidir. Bunların hiçbirisinin etkiliği ama deseler ki çok, çok merhametlidir. Çok merhametlidir. Heh, bu doğrudan sana ettiği için, doğrudan işçilere taalluk ettiği için bir işvenenin merhametli olarak vasfedilmesi, işçilerin kalbinde ona karşı bir yöneliş uyandırır. Aynı şekilde Yüce Allah alemdeki rububiyetini zikrettikten sonra diyor ki o öyle bir Rab ki bir Rabbi Rahim. Bir Rabbi Rahman'dır. Rahman olan, Rahim olan bir Rabb'dir o. Rahmetine delalet ettiriyor. Ta ki kulları, dedik ya er Rahim buyruğunda neye delalet vardı? Reca'ya. Ta ki kulları ona bağlansın. Ümit ettirsin. Kulların kalpleri ona yönelsin. Evet. Evet. Başka ne var Fatiha suresinde? Zaten er Rahimi bir besmele de zikretmiştik. Buyur. Maliki malik sahip demektir. Yevmiddin din gününü sahibi. E, buradaki din dinler kasıt da cezadır. Yani adalette karşılık vermek demektir. Evet. bu bir din. Burada da aynıdır. Ama meal sahiplerinden bir kısmı hep bunu böyle tercüme ederler. Gördün mü dini yalan sayanı? Yani dinsiz olanları gördün mü? Din yalan dolan şey diyenleri gördün mü? Hata, Yanlış. Gördün mü dini yalan sayanı? Orada din ne demek? Karşılık. karşılık. karşılık. Gördün mü amellerin karşılık bulacağını yalan sayanı? Gördün mü yapıp ettiğimizi göreceğimiz günü yalan sayan? Bu anlama gelir. Evet. Yani burada allah Teala imanın en büyük hükümlerinin ikincisi olan ahiret günü imanı. İşaret etmiştir. Evet. Allah'a imandan sonra ne geldi? Ahireten. Ahirete iman geldi. Zaten bu iki rüküm de imanın temellerinin temelleridir. Evet. Başka? <gülüyor> Burada malikli din gününe izah edilmiştir. Çünkü e, ahirette Allah subhanahu ve teala'nın hükümranlığı, egemenliği ap açık, reddedilmez bir şekilde ortaya çıkacaktır. Bu yüzden ee, karşılık günü yani ahiret gününe izafe edilmiş. Evet. Aslında Allahu Teala sadece karşılık gününün değil bütün günlerin malikidir. Dünya günlerinin de ahiret gününün de malikidir. Ama Allahu Teala burada malikiyetini nereye nispet etmiş? izafe etmiş? Evet. Ahiret gününe izafe etmiş. <gülüyor> Neden? Çünkü o gün Allahu Teala'nın malikiyeti, melikliği ve malikliği ap açık bir şekilde reddina kabil reddi imkansız bir surette açığa çıkacaktır. Ve bütün maliklerin dünyevi maliklerin ve meliklerin hepsinin melikliklerini Subhanallah düşünebiliyor musunuz? Padişah elini kolunu sallaya sallaya gelecek. Subhanallah. Asker yok, yardımcı yok, elinden tutan yok. Bunların hiçbirisi yok. Elini kolunu sallaya sallaya Subhanallah. Biz zaten yani fakir fukara adamlar dünyada alışmış tek başına yürümeye, tek başına gezmeye tek başına gitmeye e, alışmış zaten. E sultana bu çok ağır gelir yani. Değil mi? Hepsinin melikliği, hepsinin malikliği son bulacak. Allahu Teala Azze ve Celle o gün buyuracak bugün kimin mülk? Neydi, nerede cabbarlar? Nerede mütekebbirler? Böyle buyuracak. Hiç kimse sesini çıkartamayacak. Evet. Başka? İyyake na'budu hocam. Burada da uluhiyet tevhidi. Yani <gülüyor> yalnızca sana ibadet buyruğu var. Sonra İyyake nestaîn yalnızca senden yardım dileriz. Allahu Teala e, iba ibadeti gerçeğe yani uluiyet tevhidini gerçekleştirebilmemizin ancak kendisinden yardım isteme mümkün olacağına işaret etmiş olur. Bu ayette bir işaret, bir işaret var yani. Ve var. Ve İyyake nestaîn'de Allahu Teala kulların hakkını eda e, yani bunu zikretmiş. Olabilir. <gülüyor> ona bir işaret vardı. İşaret var. Evet. İşaret var. Başka? İyyâken budu ve iyâken Allah subhânâ Teala dua, ibadet olduğu halde onu ayrı yeten zikretmiş. Burada ona bir <gülüyor> işaret vardır. Önemine delalet eder. Binaen bu ikisi birbirinden ayrılmaz. E, müşriklerin e, Allah subhanahu teala özelliklerini belirtirken özellikle onların Allah'tan başkasından yardım istediklerini beyan ediyor, bize bildiriyor. Bu da buna bir işaret. Ediyor. Evet. Hocam dua ibadet olduğu halde allah Teala onu husus sen zikretmiş. Çünkü burada, çünkü şirkin vuku bulduğu alan hep dua olduğu için allah Teala bizi burada e, sakındırmış yani. Duanın ve önemini göstermiş ibadet içerisinde. Ve ikisinin de başında İyyâke buyurmuş. buyurmuş. Ve Allahu Teala Azza ve Celle İyyâke'yi başa alarak ne yapmıştır? Bizi bu usta dua Hasır. ibadetin ve duanın, istianenin Allah'a hasır edilmesini işarette bulunmuş. Başka? Burası <gülüyor> yani hani bir mukaddime yüce Allah Fatiha ile işte Elhamdülillah Rabbil Alemin derken kendisini tanıtıyor, büyüklüğünü. Sonra ne kadar merhametli, şefkatli olduğunu anlatıyor sonra işin özünü beyan etmiş yani evet. özü ruhu Evet. Burası, ne dedik? En önemli kısmı. Fatiha suresini Nazlı. evet eğer üçe taksim edersek e, tıpkı hangi hadiste olduğu gibi namazla ayırdım. Namazı kulumla kendim arasında ikiye ayırdım. Tam ortada hangi ayet var? İyyake. İyyake bu ve iyyake nestaîn. Bunun üst kısmı Allah'a ait olan kısmı, alt kısmı bu a kısmı İyyakelebu ve İyyake de tamam. Allahu ne buyuruyor? Allah yarısı benim içindir, yarısı kulum içindir buyuruyor. Oranın da yarısı Allahu Teala için neresi orası? İyâken yarısı İyâken. kul için İyyake dedik ki o ön kısım Fatiha'nın mukaddimesi, ortası evet. Fatiha'nın özü hem de Kur'an'ın şey. özü. Onun için İbn Kayyim diyor ki seleften bazıları dediler ki Kur'an'ın hepsi Fatiha'da toplandı. Fatiha'nın hepsi İyyake na'budu ve iyake nestaîn'de toplandı. Ve İmam İbn Kayyim sadece bu ayeti tefsir etmek için bir kitap yazdı. Medarecüs Salikin. Sadece İyyake na'budu ve iyake nestaîn ayetinin tefsiri için muazzam ciltli bir eser yazdı. اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَيَيَّاكَ نَسْتَعِيمُ Evet, bu Fatiha'nın özüdür, Kur'an'ın özüdür, Resul'lerin davetidir. Evet, başka? İhdina الصِّرَاتَ الْمُسْتَقِيمُ Buyur Cengiz abi. İnsan, insan olduğu için en önemli şey hidayettir. Onun için hidayeti Allah'tan, ismini özellikle Allah emrediyor. E, çünkü kul acizlik hissederse, yöneliş de Allah'a olacaktır. Evet. Evet. Ee, yani bu Allahu Teala Azze ve Celle bize neyi talim ediyor? Hidayeti istememizi talim ediyor. <gülüyor> Çünkü bizim için hidayet yani Rabbimizin yol göstericiliği, Rabbimizin bizi iletmesi, Rabbimizin bizim elimizden tutması hava gibi, su gibi en zaruri ihtiyaç. Evet, başka? <gülüyor> Buyur abi. Hocam hidayet ikiye ayrılıyor beyani hidayet, tefiki hidayet. Eee beyani hidayet yani Kur'an, e, baştan e, sona bir beyani hidayet de. Ve sünnet. Ve sünnet. Resullerin gönderilişi hep beyani hidayet. E, tefiki hidayet de e, Allah'ın hidayet erdirmesi. Evet, tevfik verilmesi. Yani salih amellere, imana, salih amellere, hakkı bilmeye, hakkı öğrenmeye, hak ile amel etmeye vesaire. Evet, başka. İşte sırat-ı mustakim de Hakkı bilip onun gereğince amel etmek demiş. Evet. Sırat-ı tefsiri nedir? Hakkı bilip gereğince amel etmek. Evet. Diğer tefsirlerin hepsi de bunun içine girer. Sırat-ı Kur'an'dır demiş bir selef. Sırat-ı sünnettir demiş seleften başka birisi. Sırat-ı ehli sünnet vel cemaatın yoludur demiş. Hepsinin özü Şeyh Sa'di'nin burada tefsir ettiği gerçekten dört dörtlük bir kavil nedir? Sırat-ı Mustafa'kim Hakkı bilmek ve gereğince amel etmektir. Evet. Hocam bir de hidayet örnek vermişiz. Mesela yağmur gibi bütün herkese isabet eden bir şey değil. Hidayetin sebeplerini araştırıp onlara başvurmamız gerekir. Yani hidayetin önündeki engelleri kaldırmak. Mesela bir haset, cehalet, taassuf evet. gibi. Rabbimiz subhanahu ve Taala hidayet verirken kimileri hidayetten mahrum oluyor. Neden tevfiki hidayetten bu kimseler mahrum? Neden Allah'ın yol göstericiliğinden mahrum? Hatta neden Allah'ın onları saptırıyor? Ayete bak. Resulü sallallahu aleyhi ve sellem niye gönderilmiş? Kur'an'ı tebliğ etsin diye. Neyle vazifelendirmiş? Kur'an'ı okumakla. Allahu teala Teala emrediyor. Kur'an'ı oku. Kur'an'ı onlara ulaştır. Sonra da buyuruyor. Sen onlara karşı Kur'an okuduğun zaman seninle onlar arasında ne yaparız? perdeler çekeriz. Onların kulaklarına ağırlıklar koyarız. Ta ki anlamasınlar diye. Ta ki anlamasınlar diye. Şimdi burada Yüce Allah bu, bütün bu fiilleri Allah yaptığı için kendisine nispet ediyor. Çünkü fiilleri yapan Allah. Azza ve Celle. <gülüyor> Ama bu fiillerinin arkasında Yüce Allah Azza ve Celle'nin perdeleri çeken kim? Allah. Kulakları ağırlık kayan ve onların anlamasını engelleyen kim? Allah. Allah. Peki bu fiiller Allah'a ait olduğu için yüce Allah Hazza Vacinle beyan ediyor. Şimdi bunu Cebriye deli bak işte. Bak işte delil getiriyor Cebriye. Bizim elimizde bir şey yok. Allah hidayet verseydi ben de namaz kılardım diyor. Ha. Bunu yapmasının arkasında bir hikmet var mı? Eşairiler dediler yok. Cebriye'ye yaklaştılar. Ehli sünnet dedi ki Allah'ın hiçbir fiili hikmetten hali değildir. Burada eşarilerle kavgamız var. Cebriye ile tabi başta sonra Cebriye'den etkilenen ve böyle fikirler ona süren eşarilerle kavgamız var. Hikmete mebnidir. Hikmete mebnidir. Çünkü Allah'ın fiilleri adaletten uzak değildir. Kesinlikle. Heh, işte sonuç neye çıktı? Onlar bunu hak ettiler. Hak ettiler. Allahu Teala da yarattı. Yarattı. O zaman diğer cihetle baktığımızda, diğer ayetin ışığında baktığımızda o perdeleri koyan kim? Allah. Kendi elleriyle kazandıkları günahlar perde oldu. Allah. yüce Allah azze ve celle buyuruyor ki onların kazandıkları günahlar kalplerine pas olmuştur. Kendi elleriyle yaz kazandıkları günahlar Kalplerine pas oldu, gözlerine perde oldu. Allahu Teala buyuruyor: "Katemallahu ala kulubihim." Kazandıkları günahlar yüzünden. Bir hikmete mi? şu şimdi genel kaideyi bildik mi? Teşabih ayetin peşine düşmeyeceğiz. Genel kaide ne? Allah zulümden uzaktır. Genel kaide bu. Bu ayeti okuduk, anlayamadık. O Allahu Teala engelliyor onların iman etmesini. Ayeti okuduk, şaşırdık, anlayamadık. Ha müteşabi, peşine düşme. Genel muhkeme dön. Muhkem ne? Allah zulmetmez. Ben dün dersi anlatmıştım ya muhkeme dönme. Evet. Muhkeme dön, muhkem ne? Allah zulmetmez. Muhkemin ışığına gitmiyor, oku oh rahatlarsın. Allah zulmetmez. O zaman sonuç? Bunlar hak etmişler. Bunlar hak etmişler. Ya Allahu Teala Azze ve Celle, Allah muhafaza. Bizim günahlarımız, bizim isyanlarımız, bizim fiillerimiz kim bilir neleri hak ettiriyor. Onun için Ebu Zer radıyallahu anh'a formülü öğretti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bir kötülük işleyince hemen onu mahveden bir iyilik işle. Bir kötülük işledin pas olacak kalbinde. Hemen takip et yani formül. Hemen onu mahvedecek bir iyilik işle. Ya Resulallah dedi. Peki la ilahe illallah iyilik midir? <gülüyor> Resulullah bu buyurdu. O iyiliklerinden büyüdür. Yani la ilahe illallah söylesem o günah silinir mi? Silinir. La ilahe illallah iyiliklerinden büyüyor. Zikir. Evet. Hızlı bitiremedik. Subhanallah. Önce... Son birkaç şey söyleyelim bitirelim. Hocam sıratallezine enamte aleyhim o kimselerin yoluna ki kendine nimetler verdi kimselerin yoluna. allah Teala İnsanın insanın yaratılışı geri insan musahha şahsları ister. örnek almak ister. Yüce Allah kitabında diyor ki eğer yeryüzünde yaşayanlar melek olsaydı biz onlara melekleri Evet. peygamber olarak gönderdik. Kendine nimet verilenlerde Nisa suresinde buyurulan nebi'ler, sıddıklar, şehitler ve salihlerdir. Bizi bunların yoluna ilettedik. Evet. Bu aile ilgili. Evet, başka bu ayette neye işaret vardı? Evet, bu ayette fehmü Selef rüknüne işaret vardır. sırat al ihdina sıraat al mustaqim, mustaqim nedir? Kur'an ve sünnettir. Kur'an ve sünnettir. Sıraat al ladin anamt alayhim fehmü selleftir. Sıraat yani kitap ve sünnet yolu daha önce hiç üzerinde gidilmemiş, hiç açılmamış, hiç üzerinde kimselerin yürümediği bir yol değil. Sırat-ı sizden önce bazıları yürüdü ve siz ey iman edenler her Fatiha'da bu öyüde alıyoruz. Her Fatiha'da bu öyüde alıyoruz. En amta aleyhimin yolundan gidin. En amta aleyhimin yolundan gidin. En amta aleyhim bu ümmet içinde kimlerdir? Ebu Bekir, Ömer, Osman. Bu ümmetin en amta aleyhimin nebi şey, Sallallahu aleyhi ve sellem ve Ebubekir, Ömer, Zahabı, Osman şey, sahabenin tümü. Şey, salihlerin şey, ha, salihlerin şey, tümü. Şey, Fakat <gülüyor> Allah Teala'nın bir hikmeti olarak özellikle bu şahıslarda hani kendilerine nimet verilenler kendilerine nimet verilenler geçmiş ümmetlerden de geçti değil mi? Nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler. Bu ümmette de Nebimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sıddık-ı Ekber Ebubekir radıyallahu a ve Şehideyn Ömer ve Osman ve salihler Ali ve diğer sahabeler. Yani burada da latif bir mana var. Ali bu ümmetin tek şehidi. Ömer mi? Değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tepenin üzerindeydi. Tepe sanlandı, Ayağını yere vurdu. Ey dağ! Sakin ol dedi. Üzerinde bir nebi, bir sıddık, iki şehit var. Kim vardı orada? Resulullah, Ebubekir, Ömer, Osman vardı. Evet değil. Ömer, Osman vardı. Bir nebi, bir sıddık, iki şehit. Bunlar imamlar. Sonra ne şehitler geldiği, ne salihler geldiği, ne sıddıklar geldi? Onların derecesine ermeseler bile ama Nebi gelmeyecek. Nebi ve Rasul yok. Hocam gayr kendisine gazap olmanların yok. Çünkü her şey en iyi zıttıyla bilinir. allah Teala'da Teala iki zıt sırat-ı müstakimden sonra iki zıt ucu bildirdi. Sırat-ı müstakimi nasıl bileceğiz? Her şey zıttıyla bilinir. Onun için Allah sırat-ı müstakim olmayanları bildirdi. Sırat-ı müstakim neydi? İlim ah, ve amen. Amel eden, i̇lim amel sıratı İlim ve amel, sırat Ha, sırat-ı mustakim olmayan mağduba lehim. Hristiyanlar. İlimi Yok İlimi elde edip Yahudiler, gerince amel. Yahudiler edip, yani ilim ilim, ya, ilim, amel, ilim ya. amel yok. İlim var amel yok. Dallin Hristiyanlar yani, yani amel var ama ilimsiz. Evet. Demek ki ikisi de dalalett. İkisi de dalalett. İsa'nın sevini sözünü nakletmiştir. Neydi o? Peki. Her kim il, ilmiyle amel etmezse o bu ümmetin Yahudisidir. Her kim de ilminin gereğince yani, ilimsiz amel ederse o da bu ümmetin Hristiyan'ı. Evet. Yüce Allah Azze ve Celle bizi ilimle ve amelle donatsın. İlmi ve ameli helakimize bir sebep kılmasın. Evet. Başka? Hocam bir önceki ayette miydi şeyi belirtmiştik? Çeşitlilik itirafıyla tenafuz Evet. Çeşitli, çeşitlilik ihtilafı ve tenakuz ihtilafı. Onu nerede belirtmiştik? Sırat-ı e, sıra, sırat müstakimin tefsirinde dedik selef şudur şudur şudur şudur şeklinde çeşitli şeyler söylüyor. Bu bir ihtilaf mıdır? El cevap değildir. Hakiki ihtilaf değildir. Çünkü ihtilaf dinleyince genellikle tenakuz ihtilafı kastedilir. Buna çeşitlilik ihtilafı denilir. Her birisi aynı hakikati, aynı gerçeği değişik isimlerle isimlendirmiştir. Bu çeşitlilik ihtilafıdır. Tenakuz ihtilafı değil. Ha, tenakuz ihtilafı olan da var tefsirler içinde. Evet. <gülüyor> Şeyhul İslam'ın şeyini söylemiştik. Ehl-i Sünnet ve Cemaatin Sırat-ı diğer fırkalar arasındaki yeri İslam'ın diğer dinler arasındaki yeri gibi. Evet Şeyhul İslam İbn-i Teymiye'nin böyle bir sözü var. Diyor ki, ehli sünnet vel cemaat vasatlık açısından tıpkı İslam'ın diğer dinlere konumuna, diğer dinlere karşı sahip olduğu konuma sahiptir. İslam Yahudilik, Hristiyanlık, Budistlik, Mecusilik arasında hangi konumda ise, ehli sünnet vel cemaat ise, mutezile, cehmiye, Şia, rafiza, mürciye, havaric arasında o konumdadır. Evet. Bunu, bu ve buna benzer. Pek çok faideler öğrendik. Yüce Allah Azze ve Celle bu surenin hakikatlerine, bu surenin anlamlarına daha çok öğrenmeyi bize tevfik versin, nasip etsin. Bizi bu hususta başarılı kılsın. Ee, i̇nşallah haftaya dersimize e, bu Bakara Suresinin ilk ayetlerini de e, ilk ayetlerini görerek devam edeceğiz inşallah. E, belki münafıkların yani ikinci sayfanın ya ey yuhanna subudu rabbakumul lazii halakakum bu ayete kadar belki bu ayeti de katarız bu ayetlere kadar göreceğiz inşallah